On yıl, diye şaşkınlıkla bağırdı İbn-i On yıl, çok uzun bir zaman dostum. Biz Bedeviler bir tek şey biliriz. Bugün bul, bugün ye. Yarının gamını bugünden çekme. Yo dostum yo, on yıl sonrasını planlamak bizim işimiz değil. Bu garip sözleri işiten Emir Şekip, şaşkınlıktan ağzı bir karış açık, işittiklerine inanamıyormuşçasına bana baktı. Tabii aynı şaşkınlık içinde ben de ona bakıyordum. İşte o zaman kendi kendime sormaya başladım. İbn-i Suud, acaba kral olup da geniş imkan ve rahatlıklara kavuşunca, gerçek anlamda büyüklüğünü adım adım kaybeden bir büyük adam mı? Yoksa kişisel iktidar özlemlerini doyurmaktan başka bir amacı olmayan, cesur ve kurnaz bir adam mı sadece? Bu soruya halen doyurucu bir cevap bulmuş değilim. Çünkü onu yıllardır tanımama, hem de yakından tanımama rağmen, birçok yanıyla İbn-i Suud, benim için anlaşılamaz olarak kalmıştır yine de. Bu, onun gizli kapaklı bir kişi olduğundan değil, tersine, o kendinden açıkça söz etmesini, deneyimlerini aktarmasını seven bir insan. Fakat, kolayca kavranamayacak kadar da çok yönlü. Çok çehreli bir mizacı, basit görünüşü altında, deniz gibi çalkantılı bir yüreği, karmaşık eğilimleri ve, Tezatlar içinde denge arayan, karmaşık bir ruhsal dünyası var. Şahsi dirayeti büyük ama bu aktüel yaptırım gücünden çok, karakterin telkin edici gücünün taşıdığı havanın etkisine dayanıyor. Sözlerinde, davranışlarında bütünüyle yapmacıksız, yalın, teklifsiz, eşitlikçi tutumu, kirli, pejmurde bir kılıkla karşısına çıkan bedevilerle onlardan biriymiş gibi konuşabilmesini, onu ilk ismiyle, Abdülaziz diye çağırmalarını hoş karşılamasını sağlıyor. Ama buna karşılık yüksek sınıftan görevlilere karşı onlara hadlerini bildirmek istediği zaman kurumlu, kibirli davranmayı da pekala becerebiliyor. Züppeliğin her türünden nefret ediyor. Mekke'de, kraliyet sarayında bir akşam yemeğinde geçen o olayı hatırlıyorum şimdi. Mekke'nin ileri gelen soylularından biri de vardı sofrada. Bu adam... Avuç dolusu lokmalarla önlerindeki pilavı silip süpüren necitli misafirlere bakarak, bu bedevi kabalığına burun kıvırıyor, kendi aristokrat inceliğini göstermek için de yemeğini parmak uçlarıyla yiyordu. Bu durumu izleyen kral sonunda dayanamadı. Siz kibar insanlar hep böyle parmak uçlarınızla yokluya yokluya yersiniz yemeğinizi. Bilmem ki çöpü parmaklarınızla karıştırmaya alışıksınız da ondan mı bu? Biz neçetler ellerimizden korkmayız. Ellerimiz temizdir bizim. Bunun içinde gönül rahatlığı içinde avuçlarımızla taşırız yemeği ağzımıza. Bazen kendini bıraktığı zaman dudaklarında yumuşak, sıcak bir gülümseme dolaşıyor ve bu biçimli yüzünde etkileyici, neredeyse manevi bir ışıma halinde yayılıyor. Bağlı olduğu sıkı ve habi düsturları el verseydi eminim ki müzik i̇bn Suud'un kendini ifade edebileceği en iyi uğraşlardan biri olurdu. Ama işte, belki de bu kapı kapalı olduğu için, Kral Musaki Zevkin'i küçük poemlerinde tecrübelerini anlatırken kullandığı renkli ifadelerde ve Necid ülkesinin her yanına yayılan, erkeklerin çölü geçerken develerinin üzerinde, kadınların da kendi odalarının mahremiyeti içinde söyleyip durdukları, savaş ve sevda türkülerinde dile getiriyor. Ve aynı musakiyi duyarlığı, bir kral olmanın gerektirdiği belli bir düzen ve esneklik içinde izlediği günlük hayatın olağan ritminde de kendini açığa vuruyor. Jules Cesar gibi onda da tek tek meseleler üzerinde en ufak bir ilgi oksanlığı göstermeden, aynı anda birçok düşünce silsilesini birden takip etme yeteneği var. İşte bu yeteneği sayesindedir ki, geniş krallığının bütün meselelerini herhangi bir karışıklığa, Herhangi bir tutukluğa düşmeden tekelden yürütüyor ve bu kadar çok iş arasında kalabalık haremine ayıracak vakit ve şevk bulabiliyor. Kavrayış gücü bazen olağanüstü bir keskinlik gösterir. Karşılaştığı ya da ilgilendiği insanların niyetleri, eğilimleri hakkında neredeyse yanılmaz derecede önsezi sahibidir. Onun daha ağızlarını açmadan insanların düşüncelerini yüzlerinden okuduğuna az rastlamadım. Çoğu zaman biri daha kapıdan içeri girerken, niyetinin ne olduğunu sezmiş görünür. İbn-i Suud, kendisine karşı girişilen son derece iyi planlanmış pek çok suikastı, işte bu yeteneği sayesinde etkisiz hale getirmiş ve yine de bu yeteneği sayesinde, kritik anlarda çok kere isabetli politik kararlar alabilmiştir. Kısacası İbn-i Suud, kişiyi büyük kılan pek çok niteliğe sahip gibidir. Ama Gerçekten büyük bir insan olmak için sahici hiçbir çaba ortaya koymamıştır. Mizaç olarak iç mürakabe karşısında bile kendini kendi gözünde haklı çıkarmaya yarayan, her türlü öz eleştiriden kolayca sıyrılmasını sağlayan müthiş bir öz savunu düzeneğine sahiptir. Tabi çevresindeki insanlar da saray mensupları ve onun cömertliğini kötüye kullanan sayısız çanak yalayıcı, onun bu tarihsiz yanını etkisiz hale getirmek için hemen Hiçbir şey yapmamaktadırlar. İbni i Suud, kışkırtıcı düşlerin adamı olarak göründüğü o gençlik yıllarının bütün umutlar vaat eden imajını yıkarak, belki kendi de farkında olmadan, onu Allah tarafından gönderilmiş bir lider olarak görmeye alışmış, asabi bir halkın duygularını incitmişti. Umutlarının yıkılışını vakarla karşılamayacak kadar çok şey beklemişlerdi ondan ve Necit halkı içinde en iyileri bile besledikleri güvenin yıkılışını en acı sözlerle dile getiriyorlar şimdi. Necitli bir arkadaşımın kraldan bahsederken yüzünde gördüğüm acı ve umutsuzluğu hiçbir zaman unutmayacağım. Kendisi bir zamanlar İbni Suud'un en ateşli taraftarlarından biriydi ve onun ikbal mücadelesinin en zor yıllarında canla başla yanında yer almıştı. Ama bir gün bana şöyle dedi: o ilk yıllarda İbnü Reşid'e karşı İbnü Suud'un yanında sefere çıkarken, "La ilaha illallah" bayrağı altında İslam düşmanı Şerif Hüseyin'e karşı kılıç sallarken İbnü Suud'un halkını cehalet ve geriliğin kıskacından kurtarmakla görevlendirilmiş yeni bir Musa olduğuna inanıyorduk. Fakat ne zaman ki halkını ve onun geleceğini unutup ulaştığı rahatlık ve saltanatın üzerine kurulup oturdu, o zaman Dehşetle gördük ki, umut bağladığımız adam bir Musa değil, meğer bir firavunmuş. Arkadaşım İbn-i duyduğu duyduğu öfkede şüphesiz biraz fazla acımasızdı. Çünkü o bir firavun ya da zalim değildi. Cömert, iyi yürekli bir insandı ve halkını seviyordu. Ama şüphesiz bir Musa da değildi. Onun bütün suçu, halkının umut bağladığı çapta büyük bir lider işiydi. Ve kim bilir, gençlik düşlerinin sesine sonuna kadar kulak verseydi, belki de gerçekten büyük bir lider olabilirdi. Ama bir kral olarak tırmandığı baş döndürücü zirveden bakınca, halkın özlemlerini artık seçemez oldu. Sahici kanatları olmayan, evcil bir kartaldı o. Ya da o, çok büyük bir ülkede hüküm süren bir kabile reisi olarak kaldı hep. Ha ilden ayrılacağım sabah, Açık pencereden içeri dolan gür bir müzikle uyanıyorum. Büyük bir opera temsilinden önce, yüzlerce kemanın, sayısız nefesli çalgının katıldığı bir oldu. Çağlayan, tınlayıp duran, şırıl şırıl akan bir ses cümbüşü. Bu uyumsuz kesik tınlamaların, kısa, uzun, rengarenk namelerin kırık, serazat polifonisi öylesine zengin ve uçucu ki, sanki büyülü, Görünmeyen bir kaynaktan kulağın hissedemediği aşkın, müteal bir birlik içinde yükseliyor. Sonra sonsuz bir ses çeşitliliği halinde bizim ses dünyamıza yağıyor. Çok büyük bir orkestra var ötelerde sanki. Muazzam müzik serinin ancak ölgün dalgaları ulaşıyor bize. Pencereye yürüyüp, Sabahın alaca aydınlığı içinde, çarşıya ve çarşıdan öteye, şehrin balçık grisi evlerinden öteye, ılgın ağaçlarının, hurma bahçelerinin oralara bakıyor ve görüyorum. Bu büyülü müzik, bahçelerin orada günlük faaliyetine henüz başlayan yüzlerce su dolabından geliyor. Develer dönüp dururken büyük deri haznelere çekiliyor su. Su halatları ağaç kasnaklarda gerine gerine akıyor ve her kasnak yatağında dönerken inleyip uluyarak çatlak, boğuk seslerle gürleyerek hatta kimi zaman çın çın öterek diyor. Bu senfoni su halatı bütünüyle çözülüp kasnak bir an duraksayıp dengede kalıncaya kadar yükselip alçalan binlerce değişik nameyle sürüp gidiyor ve denge anında birden bir çığlığı andıran zorlu bir ses işitiliyor. Sonra bu ses yerini yavaş yavaş hazin bir tınlamaya bırakıyor ve şimdi işte binlerce kuşun birden kanat çırparak havalanışını andıran bir gürleme ile su tahta oluklara dökülüyor ve deve ters yöne dönüp kuyunun çevresinde bir başka devrine başlıyor. Kasnaklar yeniden dönüyor, halatlar yeniden aşağı süzülüyor ve su tulumları şapır şapır kuyunun derinliklerindeki suya inip çıkıyor. O kadar çok kuyu ve o kadar çok başlayıp biten ve yeniden başlayan olay var ki, müzik binlerce unsuruyla bir tek an bile durmuyor. Nameler işte şimdi ortak bir ritme ulaştılar. İşte şimdi sayısız parçaya bölünen bir curcuna baş gösteriyor. Ve şimdi bazı sesler yepyeni bir canlılıkla doğrulurken bazıları sönüp gidiyor. Kuşatılmaz. Ele geçmez bir nameler çağlayanı boşalıp duruyor. Sonra binlerce bağımsız ses halinde fışkırıp dağılıyor uğultular, inlemeler, çın çın ötüp sönen münferit sesler, neşeyle uçup giden ve tok tok öten nameler. Eşi görülmemiş bir orkestra bu. İnsan zihninden çıkmamış ve bunun içinde doğanın fethedilmez derinliğini, zenginliğini dile getiriyor.